صل عليك الله يا خير الوراء تعداد حبات الذمار وأكثرا صل عليك الله ما غيث هما و بالجبال و بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين محمد ve alali sohbeti ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, sahurlarda, seherlerde Allah Teala'nın ve Habibinin sallallahu teala, aleyhi ve sellem buyurduklarını ve duyurduklarını dinlemek için toplanan kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Dinliyorsunuz. Rahmet ediyorsunuz, heves ediyorsunuz. Şimdi imkanlar arttı kardeşlerim. Eskiden milletin ayağına giderdim. Eskişehir'e, Afyon'a, Konya'ya, Atapazarı'na, İzmit'e efendim haftada bazı kere 30-20 sohbet yapardım. Kadınlara ayrı gündüz yapardım. Erkeklere gece akşam sohbet ederdim. Zor oluyordu. Bir de Az insana ulaşıyor. Camiye gelen bin kişi, iki bin kişi, beş yüz kişi. Bu kadar. Ama şimdi milyonlara ulaşma imkanı verdi Allahu Teala. Bu imkanları değerlendirmek lazım. Mustafa Ilıcalı abimizle iftardaydık. Erzurum milletvekili mübarek adam. Uyanık adam, akıllı adam. Hizmet eri, insanlara faydalı olmaya çalışıyor. Orada bir başka masada da onun eşiyle işte hanımlar yemek yiyorlardı. Orada bir Azeri gazeteci hanım gelmiş. Onun da misafiriymiş. İşte Ermeni meselesinden Amerika'da bir ağladı ya gazeteci. Bu Ermenilerin zulmünü anlatırken ağladı. Bütün dünyaya haber oldu. Tayyip Bey'in e efendim konuşma sırasında Amerika'da evelce yani biz yakın zamanda da öyle demiş bizim manıma Yan demiş bizi 70 sene Rus yavru eee Azerbaycan işte bütün Türkiye cumhuriyetleri istila etti. Ne zulümler etti, ne eziyetler etti. Allah deme yasak etti. işte nenemiz, annemiz, nenemiz Gizli gizli işte namaz kılarlardı. İslamiyeti yaşamaya çalışırlardı. Sübhanallah demesi yani çocukluğumuzda dermiş Sübhanallah demezleri kulağımda çınlıyor. İnsanlar Allah diyemez oldular. Sübhanallah demekten engellendiler. İnsanlar neler çektiler. Ama Rusya gavuru İslamiyetle baş edemedi. Çünkü İslamiyet hak idi. Hak daim olur, kaim olur batıl üste çıkar gibi görükür ama suyun köpüğü gibidir. Fe mezebe du de bu Köpek köpük ne yapar? Fe de bu dağılır gider cüfaen. <gülüyor> Pıt diye atar boşuna gider yani. Faydasız kaybolur. Bir fayda vermeden kaybolur köpük. Ve <gülüyor> ma insanlara fayda veren su fem kuzü ard. daim olur. O İslamiyet su gibidir. Yeryüzünden ayrılmaz. Batıl, şirk köpük gibidir. Biraz görünür, ondan sonra üste gibi de görünür. Sen ne dersin ki üste çıktı falan? Halbuki boş. Yok. Şimdi insanlar 70 sene Seyyid Muhammed Ali bil Ma'liki Hazretleri anlatırdı da işte o da karalara bir gitti. Çok zor şartlar altında o zamanlar ilk açıldığı zaman Özbekistan falan e, sefere başladığı zaman. Diyordu ki bana bir ağaç gösterdiler. Ağacın kovuğu var. Çok geniş ağaç yani böyle çok büyük. Bazı kere 3-4 adam saramaz ağacın etrafını dolanamaz. Öyle büyük ağaçlar var. Bursa'da da var ya Ulu Çınar falan. Öyle bir ağaç gösterdiler. Diyor. içi boş. Yani içi kovuk oluyor. Boş oluyor. Onun içinde diyor 70 hafız yetişmiş ağacın içinde. Sırf gizlenerek Kendilerini göstermeyerek onlarda da Kur'an kursu değil Medrese değil Gavurda şüphelenmemiş Rus gavuru Bir ağacın kovuğunda 70 hafız yetişmiş Rusya'da Semerkant'te Diye hatırlıyorum O zaman Rus'un elindeyken 70 sene bu Bolşevikler Milleti dinden imandan etmek için Mücadele ettiler Ama Azerbaycan'ı yolundan çıkartamadılar Özbekistan'ı İslam'dan ayıramadılar Tacikistan'ı İslam'dan ayrımadılar, Kırgızistan'ı ayrımadılar, Kazakistan'ı ayrımadılar, Türkistan'ı ayrımadılar, Türkmenistan'ı ayrımadılar. Bizim bütün efendim vatan topraklarımız, ecdadımızın yurtlarımız, bizim bizim can kardeşlerimiz, kan kardeşlerimiz bizim. O insanlar dinlerini, imanlarını gizli gizli korudular, muhafaza ettiler, yaşattılar. yaşattılar. Şimdi elhamdülillah ben geçen son gittiğimde bu arada. Ee, yok nereydi Taşkent'te Taşkent'te Cuma Taşkent'de rastladı yani bir Cuma'ya gittik Mekke gibi caminin ne eni bu, enini bulabilirsin ne boyunu o kadar büyük camide e, Kafal Şaşi Hazretlerinin Türbesi'nin yakınında oradan da işte müzeyi ziyaret ettik falan tabi evvelce de gitmişliklerim var ama öylece, o cami açılmamış mıydı neydi biz de Cuma'ya denk gelmedik demek Doldu taştı. Elhamdülillah dedim. Bu millet dinin eymanına sahip çık. Allah da onlara sahip çıkacak. Şimdi televizyonlar serbest oldu. Şimdi Türkiye Cumhuriyetler'de biz izlenir olduk. E Çin'e kadar bizim Lale Gül'ün yayını var. Uydudan. E zaten internetler çıktı. İnternetten insan her istediği vakit her istediği sohbete ulaşıyor. Bütün dünyada internet devrede şu an. Yani biraz özgürlüklerin de artmasıyla e tabii e, memleketler bağımsızlıklarını kazandılar. Allah tam bağımsız eylesin. Rusya'nın şerhini onların üzerinden de bizim üzerimizden de tamamen defu rafi Rus gavuru gibi gavuru var mı ya? Şimdi bu insanlar ne zorluklar içinde Allah dediler, Sübhanallah dediler. Çoluk çocuklarına, torunlarına ne kadar gizli gizli zikir öğrettiler, tespih öğrettiler, Allah dedettiler. Ve bu milletin içindeki iman cevheri yeniden parladı, dışarı çıktı efendim ve iman e, diyelim e, efendim közü yeniden alevlendi, harekete geçti. Yanar dağ gibi misali böyle. Yıllar sonra elhamdülillah ama bizde de oldu, bizde olmaz olun. Bizde de camileri ahır ettiler. Ezanları Türkçe'ye çevirdiler. İstiklal mahkemelerinde binlerce alim, hoca, şeyh kestiler. Ne gavurluklar yapmadılar ya. Allah demek yasak oldu bir zaman. E, hal böyleyken bizim de milletimiz dinli imanı muhafaza etti. İşte Menderes'le beraber, elliyle beraber devirdi setleri bentleri geçti aşağı. Şimdi de İslamiyet'in ilerlemesi devam ediyor. Tam ilerlemiş değiliz ama bir rahatlık var. Şimdi de içimizdeki tabii Vahhabiden, Şiadan, efendim içimizdeki ajanlardan, casuslerden, mezhepsizlerden tabii sıkıntımız var. Hoca kisvetinde oldukları için zararları Yahudiden fazla oluyor. Rus gavrundan fazla oluyor. Rus gavru bunlar gibi yapamaz çünkü Rus gavrunda böyle bir şey yoktu ki. Bunlar ne yaptılar? Efendim, hocayız diye çıkınca, millet hocayı dinliyor, aldanıyor, kanıyor Allah muhafazası. Ama adam gavurum diye gelince, millet sipere giriyor, diyor ki aman bu papazdır, hahamdır, Rus'tur, Yahudidir, biz bunlardan uzak duralım diyor. Ama öbürüne hacı hoca sakalı da var diyor. Her sakallıyı baban zannetme dedik sana mübarek adam ya. Sakal bırakmış diye. Millete oruç yediriyor aziz bayındır ya. Bunun sakalından ne olur? Takvim yapmış. Takvimde İmsakiye yapmış, İmsakiye de bizim bu imsaktan sonra bir buçuk saat daha yiyorsun. E o zaman öğlene kadar da ye? Ya hatta tabeinele kumul khaytul ebvudun el Siyah iblik beyaz iblikten ayrılana kadar, seçilene kadar ne demek? Ufuk çizgisindeki beyazlıkla siyahlık birbirinden ayrılana kadar. Bunu buradan bakan göz görmez. Bu imsak o hadisesi gökte, ufukta tecelli eder. Uçakta olsan görürsün. Ben uçakta rastladım. Bir baktım. Efendim göğün kenarında üstünde beyazlık altında siyahlık böyle net çizgi beliriyor ya. Ben rastladım buna. Saate baktım. İstanbul'a inmek üzereyiz. Daha İstanbul'a indik zifiri karanlık. Havaalanına indim bir baktım. Havada cişik yok. Hani bulutlu havadan bahsetmiyorum. Hava, sakin hava, yaz. Hiç ışık yok. Ama uçaktayken daha inişe geçmeden gördün mü ufuktaki çizgiyi? Beyazlık, siyahlık ayrıldı ya. İmsak o demektir. Size seçilene kadar değil. İyi adamın gözü görmüyor. Güneş gözüne girene kadar yesin o zaman. Çizgi hiç seçilmedi diye. Delimsiniz siz? Bu adam millete oruç yedir diyor. Bu adam süleyman ad Vakfı adı altında kurafeler üretiyor. Bir de şey yapmış millete görüntülü mörüntülü sinevizyon bilmem ne çekimler bilmem neler Ondan sonra kutuplara gitmiş bilmem ne orada incelemeler yapmış. Ayılar saldırdı bize diyor az daha iyi yiyecekti beni diyor. Keşke yeseydi. Ondan sonra adam gelmiş buraya kutuplardaki plandan kutuplar, <gülüyor> kutuplar 6 ay gece 6 ay gün kutuplarla ne alakası var Veyahut efendim İsveç'ten bu işin ne alakası var? Her memleketin kendine göre imsakiyesi var. Diyanetin şu anda tespit ettiği imsakiye dost doğrudur. Şaşmaz hesaptır. Bütün dünya Müslümanları 2 milyara yakın Müslüman var. Aziz Bayındır'ın dışında onun da 3-5 tane adamı bile yok. Bir şey konuşma yapsa bütün sıralar boş kalıyor. Bu adamın dışında 2 milyar Müslüman bu imsayı bulamamış. Bulamamış. Bu kadar araştıranı var. Bu kadar devleti var. 50 küsur devli Müslüman devleti var. Oruç tutan devletler var. Pakistan'ı var, Hindistan'ı var. Bu işte titiz olanlar var. Mekke'si var, Medine'si var. Bütün imsaklar aynı. Aynı dakikada saatte demiyorum. Aynı usul üzere tespit ediliyor. Aziz Bayındır Kasımpaşa'dan oturuyor. Yavuz Selim'e bakıyor karşıya. Orada ışığı görene kadar yiyor içiyor yediriyor çürüyor. Millete yiyin anasını satayım diyor. Millet de yiyor. Oturmuşlar masalları kurmuşlar. Halil Demircan da vardı birkaç sene evvel. Daha diyor ışık yok. Işık yok. Işık yok. Işık göründü diyene kadar yediler yediler. Kaldı 45 dakikaya. Güneşe 45 dakika kaldı. Adamlar hala Niye Neymiş? Yavuz Selim'de şey yok. Işık gelmedi. Ya arkadaş sana Allah Kasımpaşa'dan Yavuz Selim'e bak demedi ki. Ufuktaki çizgiyi tespit et dedi. Ufuktaki çizginin... ...siyahın beyazdan seçilmesi... ...ufuktaki çizgiden bazı. Hat diyor, hat. Hayt diyor, hayt ip demek. İp ne demek? Orada ince bir çizgi ufukta... ...bütün ufku kaplıyor. Kasımpaşa'da çizgi mi var? Ee, Yavuz Sultan Selim Camii'nin orada... ...hayt mı var, ip mi var? Ufuk çizgisi orada mı? Bu çizgi nerede o zaman? Şimdi Avukat Cihet kardeşimiz... ...bana mesaj atmış... Ya bu diyor Aziz Bayındır'ın hesabı doğru mu? Ya sen nasıl böyle sorarsın? Neyse o maksus soruyordu, anlıyorum. Doğru değilse diyor buna ne yapmak lazım? Buna ne yapmak lazım? Bütün millete Allah rızası için duyurmak lazım. Bu adamın imsakiyesi batıldır. Milletin oruçlarını yedirtiyor. Bu şekilde oruçça niyet eden orucu olmuyor. Böyle bir imsakiyeye uyarak yediyse kaza etmesi lazım. O orucu Ramazan'dan sonra mutlaka kaza etmesi lazım. Çünkü daha başlamamış oluyor. Niyeti çünkü geç ettiği için. Niyeti geç ettiğinden orucu hiç başlamamış oluyor. Buna kaza gerekiyor. Başlasaydı tefaret 61 gerekirdi ama bu adam şimdi niyet etmiyor. Çünkü daha vakit var diye düşündüğü için. Niyet etmediğinden de yani o gün orucunu yemiş oluyor. Böyle bir bela olabilir, musibet olabilir. Diyanet de açıklama yapmıştı evvelce bu. Geçen sene hatırlıyorum bu sene daha yapmadı. Bir an evvel yapsın. Yapsın da bilmiyorum. Diyanet benim kadar dinleniyor. Bu da ayrı bir Allah yani. Yine ben millete Allah rızası söylemekle kendimi mükellef görüyorum. Millet bize inanıyor çünkü. Millet bize güveniyor Allah'ın izniyle. Koca yalan yanlış konuşmaz diyor. Ama ben sana diyorum. Resulullah yalan yanlış konuşmaz haşa sallallahu aleyhi ve sellem. La teslimi ümmeti ala dalale. Benim ümmetim sapıklıkta birleşmez. Yani dalalette yanlış görüşte birleşmez. 1.5-2 bir milyar Müslüman imsa bu yolla tespit ediyor Diyanetin vesaire e, tabi takvimler de var. Faziletin var. Tekeretlerim Bütün bu takvimlerde 5-10 dakika oynuyor ama onlar geriden tutuyorlar. E, şey payını bırakıyorlar. Hani adam yanlış etti. Ağzını çalkalarken bu içine su kaçtı falan. Bir pay koymak için geride tutuyorlar. Onlar daha geride tutuyorlar. Diyanet son noktada duruyor. Oradan ileri geçiş yok. Yani evvelce temkin vakti vardı. 15 dakika daha yenir içilirdi. İmsak yazdıktan sonra. Şimdi 3.20 dediği zaman da 3.35'e kadar yenileri içilirdi. Fakat şimdi Diyanet son takvimlerde son 10-15 senedir ne yaptı? Temkin payını içine koydu. İçine koyunca ne oldu? Son hududa getirdi. Yani oradan ilerisi yok. Zaten ezanlar okunuyor. Ondan sonra adam namaz kırsa namazı oluyor da sabah namazı da olmaz o zaman. Bunların demesine göre millet bir buçuk saat daha bekleyecek sabah namazı kılamaz. Çünkü sabah namazı vakti girmiyor yediğine göre. Gece devam ediyor. Bu ne saçmalıktır. Yani de zeval vakti diyor. Gökte zevali görüyoruz güneşin zevalini. Yani istiva noktasından kayınmasını. Bu takvim doğru. fe zeval doğru. Ondan sonra güneş ikindinin vakti doğru. Akşam ezanına görüyorsun güneş batması. Tam battığını abi ben buradan görüyorum karşıyı. Tarapya tarafında güneş batıyor karşıda. Güneşin battığı doğru. E Gözümüzde görüyoruz takvim yazıyor. 8.44, yani 20.44, yani akşam 8.44, 45, bakıyoruz orada batıyor. Peki bunun hepsi doğru da, imsak yanlış olabilir mi? Olma ihtimal yok. Neden? İmsağı bozuk olanın, güneşin batması da bozuk olur. Çünkü kaydırır. bütün takvim hesap işidir. Hesabı bir kaydırdı mı, bir dakikadan bile her taraf kayar, bozulur. Bu hesabı ne yapıyor? Bir buçuk saat kaydırıyor. Buradan bir buçuk saat sonra gün doğuyorsa, güneşi demiyorum. İmsak oluyorsa yani Bir buçuk saat sonra gün doğuyorsa e Güneş niye takvimde yazdığı dakikada batıyor O da bir buçuk saat sonra batması icap eder Böyle mi saçmalık olabilirim Bütün dakikaları saatleri saniyeleri şaşmıyor Takvimin bir tek Bir buçuk saatta daha yiyeyim diye Efendim boş boğazlar efendim Biraz daha yiyeyim diye Ondan sonra Yemeği artırmak için, milletin orucunu bozdurmak için, milletin orucunu tehlikeye atıyor, orucunu yedirtiyor. Ve böylece imsa bir saat, bir üç saat ileri çekiyor. Ya Allah ümmeti dalalette birleştirmez. İki milyar Müslümanın hesabı bu usul üzereyken, aziz bayındır kim oluyor da ya? Kim oluyor bu adam? Yani tek başına çıkıyor, imsakiye yapıyor. Buna ne hakkı var ya? Kanunen de bunun engellenmesi lazım. Bu imsakiyenin dağıtılmasını ya. Milletin orucunu yedir diyor. Burada Diyanet diye bir resmi kurum var. Takvimler ona göre, ezanlar ona göre, cumalar ona göre, bayramlar ona göre. E bunlarda Müslüman adamlar bir ilmi var orada da canım. Bu kadar milletin vebaline girerler mi? Hadi imsa biraz erken millet Şey etti rebel olmaz 3.30'da ağzını bağladı 324'te Tamam da adam yarım saat sonra Sabah namazı kılıyor bütün camiler Yani burada binlerce Milyonlarca insanın sabah namazı Olmuyor o zaman bu Aziz'in dediğine göre Yapmayın etmeyin gitmeyin Ehli sünnetten ayrılan Cumhurdan ayrılan cemaattan ayrılan insanlara uymayın Cemaattan karış ayrılan cehennem cemaatıdır Diyor Tirmize hadis-i şerif Men farak al cemaat esirman, fenio cehenneme. Kafanız mantığınız yok mu sizin ya? 2 milyar Müslümanın amel ettiği hesapdan çıkıp da kendi başına bir şey uydurana uyulur mu ya? Bu mu doğruyu bulmuş ya? Aleykümselam En büyük karaltıya tabi olun, en büyük cemaat kalabalık İslam'da Müslümanlar için en büyük cemaat neredeyse oradan ayrılmayın. Sakın sakın sakın. Ben bunu Allah rızası duyurmakla kendimi mükellef kabul ediyorum. Yani bu tehlikeden dolayı bak ben gecen bu saatinde barbar bar bağırıyorum yani. Daha demin uyuyordum az daha. Oturduğum yerde uyuyacaktım. Ha uykum kaçtı ya. Çünkü milletin orucunu yetirtiyor bu adam ya. Ya bu diyanet mübarek insanlar. Hükümetede de müracaat de neyse gerekli şey. Bu böyle kendi kendine imsakiye takvim Tekelden gürültücü bu. Herkes kendine göre takvim yazarsa öbürü saat ona kadar yenilir diyecek ya yarın. Yani bütün millet Ramazanı oynatır bunlar yarın ya. Ramazan sıcacık geldi der. Ocak ayını alır ya? Tabi hem serin olur hem sıcak günler olur. Yapma yapmadılar mı? Yapma istemediler. Mi? E Cekirgah Beyaz ne dedi? İstersen para veriş tutma dedi ya. Sağlıklı saatli adama diyor. Para veriş tutma diyor ya. Bunlar kulağımla duydum. Bu işin sonu böyle alınmaz. öne alınmaz. Bu gider ne ay kalır ne gece kalır ne gün kalır. İmsak bozulur mu ya? İmsağı bozduğun anda dinin bütün ayarlarıyla oynamış oldun ya. Ufuktaki çizgiden Allah bahsediyor. Bu geliyor Kasımpaşa'dan Yavuz Selim'de aydınlık var mı yok mu ya bakıyor ya. Allah şerlerine muhafaza ile ya Rabbi. Ya Allah bilmiyor diyen Allah kaybı bilmiyor, Allah geleceği bilmiyor, Allah senin kiminle evleneceğini bilmiyor diyen, sesleri internete düşmüş, istediğin girin bakın, Allah'ın ilmi yok, Allah bilmez, oğlum evladım diyor. Bu adamın yaptığı imsakiyeye uyulur mu ya? Allah'ın sıfatını inkar ediyor ya. Ya Allah'ın ilim sıfatını inkar eden zaten şahitliği geçerli değil, ilmi kabul edilmez, sohbeti dinlenmez, kitabı okunmaz, asla dinlenmez, Allah'ın ilmi yok diyor. Ya bu millet sahabeyi geçti, peygamberi geçti. Artık Allah'a saldıran, artık Allah'a cahil diyen haşa. Adamlar bunlar ya, sakalı var diye bunlar. Fiyat hocayım diye, profesör diye bunlar dinlenmez Allah rızası için. Durdurun bu milleti ya bunların peşine gitmekten ya. Ben ne yapayım arkadaş? Allah görüyor ben vazifemi yaptım. Şahit olsun Allah'ım ben vazifemi yaptım. Benim gücüm bu kadar yetiyor arkadaş. Ne yapayım? Milletin imsaha perişan oldu ya. Biz cennetten bahsedecektik şimdi. Adam bir şey, cehenneme çevirdi konuyu ya. Hiç durmuyor. Her sene bir şey çıkarıyor. Bir daha seneye kadar bunun önüne alınması lazım. Böyle imsak ki herkes kendi kafasına göre dağıtamaz. Milletin orucuyla oynama hakkını kimseye verilmemişlerdir ya. Diyanet burada lazım. Yani bu gibi konularda merkeziyetçi tutum, ciddiyet, tabi Diyanet Reisi de açıkladı, heyet de açıkladı. Aziz bir Aziz Bayındır'ın adını vermediler de ona tenezzül etmiyorlar azını vermeye de yani. Dediler ki böyle şeyler çıkıyor. Bunlar uydurmadır. Bizim takvimimiz, hesabımız doğrudur. Haklıdırlar. Onların takvimi doğrudur yani. Çünkü onlar dünya çapındaki astronomik hesaplara yanıt ediyorlar. Yani şaşmaz. Ay diyorsun ki şu gün 13 diyorsun. Gökte görüyoruz da ayın dolunay gecesi. Bakıyoruz yüz yuvarlak oluyor. Görmüyor musun? Hesap belli. Güneşin, ayın sistemi hesabı değişir mi? Gecenin, günün dakikası, saniyesi şaşar mı? Bir dakika oynasaydı binlerce senedir şu anda gece gündüz karışmıştı. Halbuki biz bir sene evvel bir senelik takvimi yapabiliyoruz. Ve o takvimde de hangi gün gökte ay dolunay olduğu yazıyor. Ve biz bakıyoruz dolunay. E bunu bir sene evvel, on sene evvel, şu anda otuz sene sonra güneş tutulmasını, ay tutulmasının zamanını, e, vaktini tespit ediyor. Yani teknoloji gelişmiş. ilim var, bilim var, hesap var, kitap var. Eşşemşü vel kabar bir husban diyor Allah. Güneş ay hesapla geziyor. Hesapsız gezmiyor. E sen niye göre don lastiğine çevirdin işi ya? Bir saat ileri al, bir buçuk saat ileri al. yiyebildiğin bildiğin kadar ye. Nereden çıktı bu batıllar? Allah bu milleti hayırlı ikaz eylesin, uyandırsın, uyarsın da oruçlarını işte Baatla uyacak adama çare yok. Allah bir bela veriyor işte. Adam bozuk niyetliyse, yanlış işleri varsa işte orucu da kaçıtıracak ona işte. Onu da gidiyor Aziz bayındıra dinlemeyi nasip ediyor. <gülüyor> Haydi bakalım şimdi. Cins cinse meyleder. Ci el cins öyle cinse cins cinse meyleder. Herkes kendi cinsini arar. Onun için burada kemiz olalım, salih olalım, ehli sünnete tabi olalım, Kur'an-Sünnete mütebi olalım. Ve böylece Allah bize de kendi cinsimizden salih insanları dinlemeyi nasip eder. O zaman da kaydırmaz bizi. Şaşırtmaz bizi. Öbür sülü Şimdi cennet ehli cennete girdiği zaman melekler onu karşılarlar. Ona selam verirler. Evel melâketü yedhulûne âlim min kulli Dün gece burada kaldık. Melekler her kapıdan yanına girerler. Selam aleyküm bima sabartum. Selam olsun size sabrettiniz. Şimdi de cennetin nimetlerini seyrettiniz derler. Çünkü namaza sabır, oruca sabır, kazaya sabır, belaya sabır, günaha düşmemeye sabır, içki içmemeye sabır, zina etmemeye sabır, faiz yememeye sabır, önüne acayip bir kredi imkanı gelmiş, almamak sabır ister. Siz sabrettiğiniz için, selam olsun size derler. Feni amâ dar, Dar dünyanın, dünya yurdunun akıbeti neticesi, Cennet, yurdu ne güzel oldu size derler. O da meleklerin selamına cevap verir. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Allah teala da selam verir. Selamun kavlem min Rabbin rahîm. Cennet eli cennete girdiği zaman birden Allah teala tecelli eder. Herkes evinde, barkında, köşkünde, sarayında otururken. Esselamu aleyküm ya ahil el cenneti. Ey cennet halkı selam olsun size. Selamet ve kurtuluş yağsın üzerinize buyurur. Onlar lebbeyk lebbeyk derler. Allahu aleykümüsselam denmez. Anladın. Melek selam verirse sen de dersin ve aleykümüsselam. Evliya ve selam aleyküm dersin aleykümüsselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm sen dersin ve Ama Allah derse selamun aleyküm. Allah'a ne diyemezsin? Ve aleykümüsselam diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü selam zaten Allah'ın ismidir. Esselamül müminül müeyminül. Azizül cebbar. Esselam Allah'ın ismidir. Yani Allah'ın ismiyle Allah'a dönüş yapamazsın. O zaman ne diyeceksin? Lebek, lebek diyeceksin. Allah selam verirse buyur ya Rabbi, buyur ya Rabbi. Emrine amadeyiz ya Rabbi. Helradzıytüm. Köşklerinize, saraylarınıza kondunuz, yerleştiniz. Razı oldunuz mu? Memnun musunuz? Mutlu musunuz? Der. Allah'ım kurban olduğum bize de duymayı nasip eyle. Amin. Fekûlûne cennet halkı derler. Bu Bukhara hadisidir ha. Ve mâ lennâ lâ nâ rdâme g'de'en baytenâ mâ lem tûhutâ hadem Ya Rabbi nasıl razı olmayız ki? Sen bize neler verdin? Kimseye vermediklerini verdin. Bak şimdi cehennemde insanlar yanıyorlar. Fighan ediyorlar. Yüzlerce sene, binlerce sene yanacaklar. Kimisi ebedi yanacak, hiç çıkmayacak. Sen bizi cennete yediriyorsun, çırıyorsun. Nimetlere gark ettin ya Rabbi. Biz nasıl memnun olmayız, mutlu olmayız ey ya Rabbi? Mevla buyuru ki el yevmi hüllü Esas şimdi size en büyük nimetimi vereceğim. O da nedir? Bu anda size rızamı helal ediyorum. Ne demek? Felâ eskatu aleküm ba'de ve Bundan sonra ebediyen size hiç kızmayacağım. Dünyada en büyük evliya olsa Allah'a kızdıracağından korkar. Çünkü birden nefis gelir, şeytan gelir. İçki ve uyuşturucunun belaları hakkında yazdığım son Risale'mi de okuyun. Ne hadisler yazdım orada. Ne rivayetler yazdım orada. 220 sene Allah'a isyan etmeden, göz açıp kapayacak kadar bile günah işlemeden, sıralı ibadet eden Bersiysa nasıl kafir olarak öldü? Okuyun. Yani orada çok ibretlik kısseler var. Dersler var. Süfyan İbni Uyeyne'nin olacak talebesi, en ileri talebesi nasıl kafir olarak öldü? Sonra rüyada gördüğü, sen benim en iyi talebemdin, nasıl kafir öldün? Bunları okuyun. Onun için bir insan dünyada en büyük alim olsa, veli olsa peygamberse masumdur ama en çok da peygamberler korkar, ayrı dava. İçinizde Allah'ın en iyi bileniniz de benim Allah'tan en çok korkanınız da benim Çünkü neden? En iyi bilen en çok korkar Allah'ı tanımasına göre, marifetine göre, ilmine göre Allah'a sayar adam Mevla'nın azametini, ceberutunu, kudretini melekutunu, mülkünü saltanatını, izzetini bilmeyen adam nasıl Allah'tan korkacak? Ne kadar bilse o kadar sayar e, Kainat nefesinden çok bilen yok onun için en çok o korkar işte daha size ebedi kızmayacağım ne demek artık dünyada devamlı tetikte duruyordunuz korkuyordunuz acaba Rabbimi kızdıracak bir iş yapar mıyım helak olurum giderim onun için artık size kızmayacağımı beyan ederim ve bildirim bundan daha büyük nimet olur mu bir kişiye onun için melekler selam verirler Mevla selam verir o da onlara cevap verir meleklere cevap verir Mevla'ya buyur Ya Rabbi de, fümme edhul Şimdi cennete girdikten sonra, buradan sonra, dünden kaldığımız yerden. Allah'ın hazırladığı Celle Celaluhu menziller, makamlar, konaklar, köşkler, saraylar, ikramlar, izzetler, onları gördüğü zaman orada yani gördüğü yerde yerleşmek için, konaklamak için hazırlanır. Onun yazıcı, koruyucu melekleri, ona derler ki: "Ma Sen ne istiyorsun?" "Fequl de uridünü zul ya Allah'ın çok ikramlarını gördüm. Biraz ineyim de yani yerleşeyim de burada biraz nimetleneyim. Fekul ile usir amamek. Derler ki: "Daha dur ya ne gördün? Daha bunlar ön hazırlıklar. Nüzulen min rahim." Çok acıyan bağışlayan Allah tarafından ilk ziyafet. Cennete girişte ilk ziyafet. Daha Allah'ın rızası var, cennet, cemalini görmek var, nikası var, vuslatı var. Daha yürü önüne, önüne doğru git bakalım daha neler göreceksin derler. فَاِنْنَلَكَ مَا اَفْطَلُ مِنَادَ Sana bundan daha faziletli nimetler verilecek. فَاِذَا سَارَ رُشْعَلَهُ قَصْرٌ مِنْ ذَهَ مِنْ شُرُفُهُ Biraz daha gider, önüne bir köşk yükseltilir, böyle kaldırılır yani ona gösterilir. Köşkün tamamı som altından, şerefeleri inciden. Bir tane inci. O şerefedeki incilerden bir tane inci. Bazı kere tek inciden allah Teala Süleymaniye'nin kubbesi gibi. Kaç Süleymaniye'nin Selimiye'nin kubbesi kadar tek inciden kubbe yapmış. <gülüyor> Köşke yanaştığı zaman saçılmış inci daneleri gibi hani dedim ya dün de tanesini şeyini, ipini koparttığın zaman efendim eee saçılır ortalığa. Böyle beyaz taneler her tarafa saçılır. Hizmetçileri de onu öyle karşılar. Saçılmış inci taneleri gibi hizmetçiler onun karşısına çıkar. Hizmetçilerin ellerinde gümüşten kaplar var. Altından küpler var. Feyusüllimü Alemin ona selam verirler, Feyrudü Aleinnes selam, o da selamlana cevap verir. Feyrulü Dünüzülefiya, o makamda konaklamak ister, bura çok güzelmiş diye. Fethaküllü Hafızat Hafızat Yusir, Feyinleke, Mağvanıftalüm Nazar, Hafızaları yanında koruyucu melekleri deli ki yürü ele yürü. daha ne gördün? önünde neler var? Bunlardan da daha fazla illettiler var ya. Dünyada bunu zeresi yok idi. Bundan daha güzeli nasıl olacak? Demin ilk gördüğü zaman da bundan iyisi olmaz diyor düşünüyordu. Bir de baktı ki efendim yürü dediler geldi bir yere geriyle kıyas edilmez. O kadar üstün. Ya. Ve <gülüyor> lelâ Dünyada da mertebeler var. Bir otele gidiyorsun güzel. Öbürüne gidiyorsun daha güzel. Öbürüne gidiyorsun daha güzel. Bir yere giriyorsun. Bir yemek yiyorsun. Bundan iyisi olmaz. Bir daha başka bir yere bir şey Allah Allah bu daha güzel. Bundan iyisi olmaz. Öbürüne gidiyorsun. Yahu geridekiler neymiş hiçbir şey yememişik ya. Tabi dünyada da meratip var. Güzelin sonu yok derler. Ama cennette hakikaten sonu yok. Dünyada sonu var. Dünyanın kendisinin sonu var. Kendisi sonu olan her şey, içindekinde hepsinin sonu var. Ahiretin sonu yok. Ahiretin dereceleri daha büyük. Taftilatı, faziletleri, teşrifatı, ikramları daha üstün. Alttaki tabakatı, cennette adam üsttekine nasıl bakıyor? Sizin biriniz. Dünyadan yıldıza baktığı gibi buyuruyor. Ya. Üstte kurfeler yani odalar var. Üstteki odalardakiler, alttaki odalardakiler bakarken gökten yere baksan gibi yerdekiler üst makama bakar. yani cennetteki birinci basamaktaki adam ikinci derecedekine bakarken nasıl bakıyor dünyadan gökteki yıldızlara bakar gibi o kadar fark var o kadar efendim fevkiyet var üstünlük var fazilet var ahiretin faziletleri daha büyük Şimdi feidaça ara biraz daha gider. Rufi ale ukasru miyakut Bu sefer karşısına kırmızı bir yakuttan bir köş çıkar. Dünyada şu kadar gram alıyorsun kaç yüz dolar. He o da yakutun en hakikisini falan bulduğu zaman en tamarın özünü yani böyle. Efendim lekesiz, kirsiz o pırlantalarda da öyle azıcık bir leke olsa fiyatı kaç bin dolar düşüyor. Efendim kırmızı yakut tamamı ne kadar büyüklüğü biliyor musun? Bin tane kapısı var. Bir kapıdan öbür kapıyı göremiyorsun. Kırmızı yakuttan. Dünyadaki yakutun içini bile göremiyorsun. Yakut diye bize yutturmuyorlar. Tamam yakut ama kalite düşüklüğü var. Tam orijinal kaşıkçı elması gibi elmas veyahut sen öyle pırlantalar var ki aynı pırlanta kıratı 10 bin dolar aynı pırlanta 100 bin dolar. Ya bu farkı ne? Paklığından, berraklığından, lekesizliğinden. İşte öyle kırmızı bir yakuttan ki o kadar parlak ki, pak ki, temiz ki dışından içi görünüyor. Ya Yakut'un dışından, yakuttan bir şey oda yapsan şimdi içerisi gözükmez. Aynı mermer gibi taş. Yani içisi, içerisi gözükecek kadar şeffaf. O kadar şeffaf ki dışından içi görünüyor. Eee gide cennette. Değil mi? Bu köşkler, atik kelimelerde de bu odalar levm grafun min fevqa grafun mebniyetun. Cennette köşkleri var, köşklerinde odaları var. Odalarının üstünde de odalar var. Tezli mütehdi elenar, altlarından ırmaklara akar. Dünyada nerede bir ırmak sana bağlayacaklar? 40 kişi ırmak piştiyor. Berbat. Girilecek hal kalmıyor. En temiz ırmak leş olmuş. Ya cennete sana özel ırmak. Sana. Senin köşkünün altından akıyor. Süt ırmağı, bal ırmağı, şarap ırmağı. Su ırmağı. Cennet şarabı bu. Akıl almaz. Başı ağrıtmaz. Irmaklar akıyor. Vadallah. Bu Allah'ın sözüdür. Allah sözünü bozmaz. Niye kazanmayalım bu cennetler? İşte bu sahurda kazanılıyor. teravite kazanılıyor. Oruçta kazanılıyor. Zikirde, duada kazanılıyor. Mukabelede, hatipte kazanılıyor. Haramdan, günahtan uzak durmaya, sabretmekte kazanılıyor. Niye kazanmıyorsun? Bu noktada bir hadis-i şerif var. Efendim, hadis-i şerifte buyuruyor ki, İnne fil cenneti hurafen. Cennette öyle köşkler, öyle odalar. Oda deyince sen de sizin evin odasını zannediyorsun ya. Bir odası dünyadaki bütün köşkler içine alır. Bir odası. Cennette öyle odalar var. Yurazla ayrımın ya, batını ve ha. Dışından içi gözükür, içinden dışı gözükür. O kadar şeffaf. Peki bu hadis sahiptir. Kaynaklarda geçiyor. Allah Teala bu odaları, köşkleri, sarayları hazırladı mı şimdi? Hazırladı. Cennet Ramazan ay girdiği zaman Huri Vildan, Cennet'in hizmetçileri, sarayların köşklerin. Şerefelerine, kulelerine çıkarlar, oradan seslenirler diyor Sayihades. Hel mi ile Allah Allah'tan bizi isteyen var mı? Ramazan girdi, cennet kapıları açıldı, cennet süslendi, donandı, kuşandı. Allah'tan bizi isteyen var mı? Ya cennet istiyoruz işte. Onun için o duayı öğrettik size. dört şeyi çok yapın. biri şahadet, birisi var. Allah bununla razı edeceksiniz. İki şeyde mecbur ihtiyacınız istemeden duramazsınız. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığınız. Günde en az 50 kere, 100 kere oku ya. Olmadı iş, iftara yakın 3 kere oku. Olmadı bir kere oku ya. Derginin 89. sayfasının başında. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü ene Muhammeden Resulullah. Ve estağfirullahaladzî la ilahe el hayy el kayyum vecubu le Allahu menni eselukel cennet eavuduke nar orada işte yazmış Hadi şerif emrediyor Dört haslet şu altın onca bak bizi isteyen var mı diyor soruyor. Allah bu köşkleri hazırladı mı hazırladı Eddallahu limen elan el kelame fetrame't tuame vetabe'a's siyame ve salla Allah bu köşkleri kime hazırladı? Yumuşak konuşanlara. Kabalık yok. Birbirine bağırmak, çağırmak yok. Hele Ramazan'da oruç ağzına, gürültü, şamata çıkaranların bütün orucunun sevabı iptal ol. Ne kavga ediyorsun, ne bağırıyorsun, çağırıyorsun. Millet oruçlu, sen oruçlusun. İnsanlara dalma ya. İnsanları huzursuz etme, insanları sıkıntıya sokma. Böyle bir şey olamaz yani anaysan da, babaysan da, karıysan da, kocaysan da. Allah sana bu hakkı vermedi. Köşkler hazır bekliyor ama yumuşak konuşanlara. Ondan sonra yemek yedirenlere fakir yedirin, miskin yedirin, mahallelerinizde var, sanlara iftarlık verin. Sonra peş peşe oruç tutanlara. Ramazan zaten peş peşe ara vermek mümkün değil. Ondan sonra millet uykudayken gece kalkıp teheccüd namazı kılanlar. Allah bu köşklere hazırladı. Görüyor musun şimdi? Fe idâden estekbeletül vesâifü kemestekbeletü fil kasraynil evveleyni. Ne zaman ki bu Yakut'tan köşke yaklaşır, yine hizmetçiler onu evvelki iki köşkte karşılayanlardan daha ziyade karşılar. Sellemne aleyhuna selam verirler. Fe ruddü aleyhine selame. O da selamlarını yade eder. Fe idâden estekbeletü havruhâminel ayni. Köşküne girdiği zaman artık makamına menziline geldi. Ee, bir hizmetçisi hurisi onu karşılar. ne hülleten la tüşmül hülletül hülletel hülletel Ya cennette hizmetçi diyorsun. Cennetteki hizmetçinin üstündeki elbise bu dünyanın kraliçesinin üstünde yok. Ne hizmetçisi ya? Cennette hizmetçi mi olur? Cennetin hepsi kral kraliçe. Efendim üzerinde 70 tane hülle var. Bir elbise öbürüne benzemiyor. Her birinin rengi, ipeği, sündüz, isteprak, ince ipek, kalın ipek. Aman yarabbim. Bütün eklemlerinde, bütün efendim bedeninin mafsallerinde, her birinde hulleler var. Nasıl elbiseler? Aman nasıl iç elbiseler? Nasıl dış elbiseler? Yüz sene ileri gitsen, yüz sene ileriden o elbisenin güzel kokusu duyulur. Şimdi bu Karı sıkıyor sıkıyor sıkıyor her tarafına parfüm yine leş gibi kokuyor. Parfüm baklamaz seni pislik içinden geldikten sonra. Parfüm dışarıdan neyi temizleyecek? Ya elbiseni ne sıkarsan sık. Leş gibi kokuyorsun. Dünya böyle. Terler. Üç gün evvel pastırma ederse beş gün sonra çıkar. Çemeninin kokusu. Dünya leşlerin yeridir. Leş gibi yerdir. Mümkün mertebe gusül alıyoruz, ablacası alıyoruz. işte kendimizi temizleme uğraşıyoruz. Biraz dursak leş gibi kokmaya başlıyoruz. Cennette öyle bir şey var mı ya? Kokusu 100 senelik mesafeden duyuluyor. Bir elbisenin kokusu. Biz sürüyoruz sürüyoruz. Udu amberi, miski bilmem nesi, safranı, zaferanı. Hala yanıma geliyorsun. İyi bir kokum yok yani. Çünkü neden? Burası dünya kardeşim. Herkes haddini bilecek. Dünyanın kokusu da haddini bilecek. 100 senelik yerden raihası duyulan bir elbise, bir hoş kokulu bir giysi var mı ya? Var! Çenete gidebilirsem. Ne ala senden? Feydâ nezorâ ila ve sorâ veciyû fîmî min safâi veciyâ, onun eşinin yüzüne baktığı zaman efendim, kendi yüzünü onun yüzünde görür. Ayna gibi. O kadar şeffaf. Nasıl bir şeydir? Ondan sonra, yine hadis-i şerifte Bukhari hadisinde, yurâmı kuşâkâ, Neredeyse az mı ağacıl ya. Kemiğinin ve derisinin inceliğinden, e, dizinin iliği, kemiğin iliği derler ya, kemiğinin iliği bile şeffaflıktan görünüyor. Nasıl bir şey cennet ya Allah. Ve ye fi beytin ve Öyle bir ev bir oda 4 farsah bu taraf. Yani eni 4 farsah, boyu 4 farsak uzunluğu 4 farsah. Eni böyle, uzunluğu böyle. Fersak, dünyadaki fersak dört bin adım. Dört bin adım. Ahiretteki hesabını bilmiyorum. Tavan da dört bin adımlık. Tavan. Allah Allah. Dört bin tane altından kapıda tokmak var. Tokmak var kapıda tak tak tak. Kapıyı çalıyorsun. Dört bin tane altın. Bir tane altın tokmağı olan şimdi en zengin adam yok. Dört bin tane tokmak hepsi altından. Cennet ya, fiybi saatumünde altından halı var, som altından işlemiş, Mükellelin billur. incilerle bezemiş, kat top ve bütün evi kaplamış. Hani halı fleks şey seriyorsun ya işte, sıfırdan sıfıra falan. Evin kaç metre? Abi? Metren kadar konuş, 120 metre. Ulan 120 metreye halı fleks döşemişsin, hava atıyorsun ya. 4000 metreye, 4000 metreye altından halının tümü altın bütün şey işlemesi inci. Dünyada da öyle bir şey dokunmamış böyle bir tezgah yok ya. Dokuyacak tezgah yok ya. Ondan sonra vefi serirun alemin el furuş. 70 dünya bir taht var. Serir a böyle işte bunun uzunu var ya sedir diyoruz şimdi sedir. Sedir diye bir şey yok esas. Serirdir aslında da sedir yapmış onu Türkçede. Böyle bir serir var. Sedir var. Efendim üzerinde yaygılar var. Dünya odalarından 70 oda kadar. Bütün ipekler, atlaslar. Feyda acele seveşte et oturur. o, oh, Bütün hizmetçileri emrinde. Gel keyfim gel. Ölüm yok. Korkmak yok. Üzülmek yok. Ayrılmak yok. Çıkmak yok. Hastalanmak yok. Yaşlanmak yok. Tozlanmak yok. Kirlenmek yok. Paslanmak yok. Yok oğlu yok. Cennette ne yok? Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi canı meyve istedi. Şara dile itse meyve gelir ayağına daldan uzanır hemen ondan koparır yer yerinde de yerine hemen aynısı biter. Çıraz marıyorsun, nar marıyorsun, ayva marıyorsun. Evye debe bir seriyor hatta Ya da oturduğu şey evem serir otomatik. Yani dünyada otomatik. Benim arabayı göya otomatik yapmışlar bizim Erbakan efendi mübarek şeyin adı Erbakan bizim arabayı yapan arkadaş da <gülüyor> bugün gitmiyor geri yav ayağımı göğe uzatıyorum şey olduğunu diye kaldırdık <gülüyor> kaldırdık indiremedik <gülüyor> yani en kaliteli yapan o ama e, ne yapacağız işte dünya burası kardeşim düğmede tıkanıklık yaptı e, cennette bir yerde tıkanıklık yaşanır mı yani ya da serine der ki hadi gidelim şuraya der. akıllı sedir akıllı sedir taht ne yapar doğru gider dalına kadar çıkar böyle otomatik çıkıyor. Hiç öyle benzin bitti, dümeni döndü, geri kal Gelir tak oradan alır yer. Vade kullu sevabul muttaqin İşte bütün bunlar haramlardan sakınan, içki kullanmayan, uyuşturucu içmeyen, şarap içmeyen, rakı içmeyen, bira içmeyen, müskerattan sakınan, fuhuştan sakınan efendim, zinadan, erkek erkeğe eşcinsel livata'dan Kadın kadına sürüklenmekten, lezbiyenlikten, bütün fuhşiyattan ve münkarattan sakınan müttakilerin sevaplarının bazısı bunlardır. Şimdi biz bunlara talibiz. Bunlara rahibiz. Onun için oruç tutuyoruz. Onun için namaz kılıyoruz. Hepsini Allah rızasını yapıyoruz. Ama Rabbim de bunlar bize vaat ediyor. Biz de onun vaadine inanıyoruz. Bu itibarla tabi bunun bir de yarını var. Yarınki savurde de bunun ayetin birincisini okuduk. Yem men hasrul muttakine ilal rahmani Takva sahiplerini Rahman'ın kabul huzuruna cennetine binekli cemaatlar halinde haşredeceğiz. İşte binekli veft binekli cemaat denir. Yarın nesi var bunun? Allah muhafaza. Cehenneme sevk edilenlerin feci durumları rivayet devam ediyor. Vaktimiz tamamlanmıştır. İnşallah yarın gece orada bütün insanları uyarın, uyandırın, telefon edin, mesaj atın. Böylece sohbette cem olalım, ilim meclisinde birleşelim. Hikaye anlatmalarla, kurafe anlatmalarla, enstrümanlarla, deflerle, dümbeleklerle, ta, tu, sohbet olmaz, ilim meclisi olmaz. İlim meclisi ayet, hadis okunan meclislerdir. Öyle tamburu, tumburu ile ilim meclisi olmaz, film meclisine döner. Onca siz bu sohbeti bırakmayın. Doğru adrestesiniz. Herkesi bu adrese yönlendirin. Ben Allah için uykumu feda ediyorum. Sağlığımı feda ediyorum. Dün sabah burada sohbetten şekerim 500-600'e çıktı. Makine üşmedi. Makine üşmedi. Yani ben Canımı, malımı, her şeyin feda olsun. Sizin hizmetinize kurban olayım. Yeter ki bir kişi namaza başlasın. Bir kişi zinayı bıraksın. Bir kişi oruca başlasın. Bir kişi teravihe devam etsin. Ben ise Allah için seviyorum. Allah için konuşuyorum. Benim başka bir derdim yok. Onun için siz de Allah için insanları davet edin, tebliğ edin. Bu sohbetten tekrarları var. Bilmiyorum sahurun tekrarını gündüz veriyorlar mı? Onu bilmiyorum. Veriyorlarmış. Takip ediniz. Kaçırırsanız takip edin. Bu sohbetleri hiç kaçırmayın. Allah Teala seherlerde, sehullerde istiğfar edenler ve zikredenler hürmetine, rükü eden seyidi edenler hürmetine, kabul ettiği dostları, salihleri, üçler, yedler kırklar, beş yüzler, yedi yüzler hürmetine, şumbarek saatte cümlemizi affeyle, mağfiret eyleye, rızasına, Rabbim cümlemizi nail ve mazara eyleye ve bu gecede anlatılan müjdelere, köşklere, saraylara ulaşmak için yumuşak konuşmaya güzel ahlak takınmaya oruca devam etmeye teheccüd namazına devam etmeye ve insanlara yemek yedirmeye fakirleri doyurmaya cümlemizi muvaffak eyleye amin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aliye ve teslimen kesira elhamdülillahi rabbil صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمل واكثر صلى عليك الله ما غيث هما او قد وبالجبال وبالقرى